Velhamdülillah ve salatu vesselamu alâ Şöyle geriye doğru baktığımızda, bugün şikayet ettiğimiz, neden bunlar başımıza geliyor dediğimiz bazı şeylerde de, bu noktada bizim için ibretler var. Bir şeyler oldu ki bugüne gelindi. Bugün, insanların lezzet ve haz almak adına, tüm ahlaki edinimlerinden vazgeçtiği, özgürlük adı altında, bütün sınırları zorlamaya başladığı bir dönemde yaşıyoruz. Ve maalesef bugün geldiğimiz noktada bundan çok değil 100-150 yıl öncesinde büyük bir deprem yaşandığını görüyoruz. Bugün içimizdeki düşmandan yani nefis ve şeytandan bahsederken nereden nerelere geldik bunu yakından paylaşmaya çalışacağız. 19. yüzyılda Pozitivizm rüzgârı esti. Neydi bu? İspat edilemeyen, yani gözüyle görmediği, eliyle dokunamadığı şeylere inanmayacak kimse. Dinimizin bahsettiği ruhmuş, melekmiş, ahiretmiş, yeniden dirilmekmiş gibi şeyler. Bugün yani şu anda ispat edilemediğine göre bunlara itibar edilmeyecek. Camilere gerek yok. Bunun yerine din adamlarına da zaten gerek yok. İman esaslarının yerini ilmin ulaştığı sonuçlar almalı. Bu görüşler, bu tezler ileri sürüldü. Ve gerçekten de bu akımdan o kadar çok insan etkilendi ki, Müslümanların ekseriyete de dahil olmak üzere, bütün dünya artık varını yoğunu haz almaya, lezzetlenmeye verdi. Halbuki gerçekten biz insan sadece maddeden mi ibaretiz? Bizim maddemizden ziyade manamız ön planda değil mi? Bu insanda maddeyle hiç de alakası olmayan binlerce hisler, duygular yok mu? Bir kitap nasıl sadece harflerden ibaret değilse, içinde birçok manaları varsa, alem de böyle değil mi? İşte 19. yüzyıldan sonra gerek ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde bazı gerilemeler kat edildi. Yeni yeni akımlar bunun üzerine eklendi ve bugüne gelindi. Bunu niye sizlerle paylaştım? Bugün de şeytan bizim lezzetten ödün vermememiz için, istediğimiz her şeyi ele geçireceğimiz zannıyla bizi kandırdığı için, bugün sanki ahiret yokmuş ölüm yokmuş gibi algılıyoruz. Ve en önemli yanlışı zaten burada yapıyoruz. Bugün şeytanı bizi nasıl kandırdığını, nasıl bundan uzak kalmamız gerektiğini ama tembelliğimizi tartışacağız. İlk önce kelimenin tanımına bakalım. Şeytan, şeyatin çoğulu, hayırdan ve rahmetten uzaklaştırılan yaratık, yanan ve helake maruz kalan varlık anlamlarına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de ve sahih hadislerde, o pozitivizmin, inanmadığı melekler, cinler gibi, bizim göremediğimiz, duyu organlarımızla algılayamadığımız, fakat varlığı Kur'an-ı Kerim'de belirtilen, sahih hadislerde kesin bir biçimde haber verilen şeytan da var. Ateşten yaratıldı, Adem aleyhisselamın çamurdan, kendisinin ateşten yaratıldığı bahanesiyle ondan üstün olduğunu iddia etti. Ona emredilen şey yapmadı, Allah'ın lanetine uğradı ve kovuldu. Tabi sonraki süreçte Hazreti Adem ve Havva validemizi şaşırttı, onların cennetten çıkarılmalarına da sebep oldu. İşte şeytan ilk insandan şu zamana kadar ve yeryüzünün son anına kadar bütün insanlara kötülüğü emretmeye devam edecek. Bugün de devam ediyor. Küfrü, günahları, lezzetleri, hazzı süslüyor, güzel gösteriyor. Ve insanları doğru yoldan uzaklaştırmak için tüm gücünü, tüm askerlerini, imkanları kullanıyor. Şeytan... Kendi işinde büyük tecrübelere sahip olmuş ve bu konuda profesyonel olmuştur. Kardeşlerim, dünyada insanları gerçekten uzaklaştıran o şeytan, ahirette de onları işledikleriyle baş başa bırakacak ve bu konuda kendisi için tüm suçlamaları reddedecek. Şeytanlar, her peygambere düşman kılındığı gibi, hepimiz için, düşman kılınmıştır. Çünkü bizi yoldan çıkarmaya, çalışmaya söz vermiş ve bu konuda üstün güçler elde edilmiştir. Kendisine verilmiştir. Bugünkü programda 19. yüzyıldan sonra daha iyi anladığımız lezzet ve haz için teninin istediği, ağzının istediği, vücudunun arkasından koştuğu bütün eğlence adı altında ne varsa bunları bize hoş gösteren şeytanın özelliklerini ve bizi nasıl tuzağa düşürdüğüne dikkat çekmeye çalışacağız. İlk önce şeytanın en önemli işi günahları Allahu Teala'nın haram saydığı ve sevmediklerini güzel göstermek ve bunu süsleyip Cazip bir şey olarak sunması. Mesela trafiktesiniz. İstanbul trafiğinde zaten zor yol alıyorsunuz. Küçük tefek şeylerden dolayı iş kavgaya kadar gidiyor. Kavgadan sonra küçük bir tartışma derken bazen cinayetle bile sonuçlanabiliyor. Öfkede akıl yok. İnsan öfkelendiği anda aklının yüzde yedisi %8'i gider derlermiş eskiden. Şimdi neredeyse tamamı gidiyor. Öfke vücudumuza hakim olduğunda sağlıklı düşünemiyoruz. Ve sonuç olarak ya tartışıyoruz, ya kendi sağlığımıza ediyoruz, ya bazen birbirlerini öldürüyor insanlar, hapse giriyor, ötekisi de toprağa. Peki burada durup düşünelim. Bu olay olmayabilir miydi? Allah'ın izniyle Şeytan onlara o kötü yanlarını gösterdi Ve böyle hepimizin maalesef Haftada birkaç kez gazetelerde okuduğu Televizyon ekranlarında izlediğimiz, dinlediğimiz haberlere konu oldular Aslında düşünülseydi Çok büyütülecek bir mevzu değildi Ama böyle gösterildi Karı koca arasında da aynı şeyler var Küçük tefek bahanelerden dolayı neden boşanılıyor? Neden birbirlerini sevenler, bunu iddia eden insanlar bir anda kendilerine sanki dünyanın en kötü, en zalim insanıyla evlenmiş gibi muamele ediyorlar? Böyle görüyorlar. Çünkü şeytan onlarla da uğraşıyor. Herkesle uğraştığı gibi. Şeytan günahları güzel gösteriyor. İşte o 19. yüzyılda daha hızlı bir şekilde bizim damarlarımıza enjekte edilen lezzetçilik, hazcılık, ekolü denilen o hedonizm, hayata zevk ve lezzet noktasından baktırdı. Tam da şeytanın istediği gibi. Gayesi, tüm duyuların tatmini. Günümüzde pek çok insan bu şeytani akıma kapılmış, her türlü haramı ve günahı, mübah sayarak adeta yoldan çıkmışlardır. Şeytanın bizle uğraştığı ve mukavemet etmekte zorlandığımız bazı kapılar var. O kapılardan bir tanesi bizi boş hayallerle avutup durmasıdır. Sıcak günlerde yola çıkanlar bilirler. Eğer düz bir yolda gidiyorsanız asfaltta ileride sanki bir su varmış gibi bir birikinti varmış gibi gelir size halbuki bir göz yanılmasıdır ileride su varmış gibi zannedersiniz İlerlerseniz, 100 metre 500 metre gittiniz yine ileriye baktığınız zaman sanki su varmış gibi gelir size nasıl böyle gözümüz yanılıyorsa şeytan da bizi boş fikirlerle hoş hayallerle durmadan oyalayıp duruyor Mesela, yeni yeni akımlar ortaya çıkıyor dedik ya, o hedonizm gibi, bugün de benzeri şeyler var. Nice insan bunların peşine takılır. Halbuki, hiçbir işlerine dünyada ve ahirette yaramadığı gibi, onları dünyada mutlu etmediği gibi, ahirette büyük bir hüsrana ulaştırır. Bugün sanki bir moda gibi algılanan, o kadar çok zırva görüyoruz ki, siz de bunları biliyorsunuz. Mutluluğu aramak, insanın Allah'ı ararken şöyle şöyle yapması lazım dediği ve yüzlerce dolar para verilerek girilen bir takım yerlerde cennetten arsaların satıldığının iddia edilmesi gibi gibi gibi gibi şeyler. Garip garip şeyler çıktı. Tam da şeytanın istediği gibi. Boş şeyler. Hiçbir faydası olmayan, insanın kafasını karıştıran şeyler. Bana göre böyleler. İnsanlar hatta o kadar ilerleyip şeytana taş çıkartacak hale geleceklerdi ki Allahu Teala'nın yaratışına müdahale edeceklerdi. Bugün aynen olduğu gibi. Mesela kadın erkeğe erkek kadına benzetilecekti. İhtiyaç olmadığı halde, zorunluluk olmadığı halde, sırf daha iyi görünmek için, nefsini hoş etmek için bıçak altını yatacaklar, insanlar yüzlerini, bellerini gerdirecek, kendince beğenmedikleri şeyleri kime özeniyorsa estetik ameliyatla o hale getireceklerdi. Yine helal dururken, Allahu Teala'nın sevap üzerine sevap verdiği dünyanın en önemli müessesesi olan o aile dururken zina ortaya çıkartıldı. Çok önemli gayelerimiz, hedeflerimiz varken tamamen eğlenme, tamamen lezzet alma ve o sorumlulukları bırakıp oyuna, eğlenceye dalma gündeme getirildi. İnsan, bir inanca muhtaçtır. Bunu değiştirip, bugün olduğu gibi, din eşittir gericilik, yobazlık, ülkenin ilerlemesine, insanların ilerlemesine, bilim faaliyetlerinin, teknolojinin ilerlemesine, en önemli engel set, baraj, İslam'dır, denecekti. Bugün dendiği gibi. Günümüzde, İnsanların ve bazı hayvanların genleriyle oynanmaya başlandı. Elbette sağlıkla ilgili çok fazla uygulama var. Bunları zaten güzel dinimiz de reddetmiyor. İnsana, diğer canlılara yararlı, faydalı olan her şeyi destekliyor. Ama bu tür uygulamalar şeytani uygulamalardır. Kardeşlerim, şeytan hedefine adım adım giden ve bu konuda çok sabırlı aynı zamanda zaten vakti de çok olan bir yaratık. Herkes için şeytanın bir hedefi vardır. İbrahim için de, Ayşe kardeş için de, Mehmet abimiz için de bizden önce toprağa girmiş olan herkese biçtiği bir rol, biçtiği bir efendim kumaş olduğu gibi bizden sonrakileri de olacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şeriflerinde bizlere aktardığı gibi. Her insanın bir şeytanı var. Kendisine sordular, ey Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizin demediğince, evet benim de var, lakin Allahu Teala, beni ona karşı üstün kıldı. O bana itaat ediyor buyurdu. Biz de şunu anlıyoruz. Her kim olursa olsun, nereli, cinsiyeti, ırkı, cebindeki parası, okuduğu kitaplar, hangi cemaatten olduğu fark etmek sizin. Her insanın bir şeytanı olduğuna göre. Demek ki bizim hal ve hareketlerimizde çok da kendimizden emin davranmamamız gerekmektedir. Herkese yetecek kadar oyunu vardır. Mesela, şeytan insanlara nasıl yaklaşır? Namazını beş vakit kılan insanlar için bir örnek vereyim. Size gelip de şeytan, sen bu beş vakit namazı kılmayacaksın demez. Diyeceği şu olur. Mesela, zaten şu an rahatsızsın. Diyelim, yatsı namazını kılmadan önce, şöyle bir uzandınız, başınız ağrıyordu. Halbuki, Acil bir durum olsa, birisi kapıyı çalsa kalkacak enerjiniz var. Şeytan size der ki, Allah senin kalbini biliyor. Yatsın namazını, sonra kaza edersin. Böyle bir örnek vereyim. Namaz kılma demez sana. Veya sabah namazına kalkmaman için, türlü türlü oyunlar, meşgaleler bulursun. Sabah kalkamazsın bir kez, iki kez. Sonra sabah namazını neredeyse, ...unutacak hale gelirsin. Tekrar ediyorum. Nabza göre şerbet vermeyi çok iyi biliyor iblis. Sana namaz kılma demeyecek. Namazdan alacağın sevabı ve hazzı... ...ne kadar azaltırsa... ...onun için kârdır. Ve unutmamamız gereken... ...o içimizdeki düşmanın hedefi... ...hiçbir zaman ama hiçbir zaman... ...sapmaz, gerilemez. İbrahim'den artık bıkmaz. Ayşe'den, Mehmet'ten bıkmaz... Ben bu kişiyi kandıramıyorum hayatım boyunca. Ben şeytandan artık uzaklaştım dedirtmez kimseye. Böyle bir üstünlük yok. Bir başka insana diyelim ki namazını kılıyor. Namazıyla ilgili bu şeyleri söylemedi. Gözüyle ilgili, gözüne hakim olmamasıyla ilgili birçok şey ortaya atar. Şuna baksana, buna baksana diye. Veya diliyle şunu konuşsana, o senin hakkında şunu demişti diye. Her insana farklı farklı şeyler yapar. Yani diyelim ki beş vakit namazını kılan bir insana, haydi bakalım git de şuradan e, Allah'ın haram saydığı bir içki iç diye fısıldamaz. Böyle bir telkin vermez. Önce eğer bunu yapmak istiyorsa iblis sizi bazı insanlarla tanıştırır. Bazı ortamlara girmenize vesile olur. Arkadaşlarınız, sizi içkili bir yere davet ederler. Birincisinde içmezseniz, ikincisinde yok canım falan dersiniz. Ama o yeri terk etmeniz gerekirken, üstüne üstlük, siz ısrarla devam edersiniz. Neyse küçük bir damla içsem ne olur sanki diye başlar ve sonra alkolik olursunuz. Merak, merak bir fazlasını getirir. Maalesef bugün yine şeytanın Hedefine gençlerde çok hızlı ve muntazam hesaplarla gittiğini görüyoruz. İman noktasında Allahu Teala'nın en beklenti içerisinde olduğu ve en sevdiği o gençlik zamanında haram helal. Önemsenmeden gayrimeşru ilişkiler yaşanıyor. Bizim niyetimiz şöyleydi diye şeytan başlatıyor. E zaten evlenecektik. Bizim niyetimiz temizdi zaten, diye başlıyor. Daha sonra zinalar, yıkılan yuvalar, intihar olayları ve devamı. Bu maddeyi unutmayın. Hiçbirimiz unutmayalım. Hedefine bazen böyle az az, santimetre babında, bazen kilometrelerce yaklaşan şeytan, Hiçbir zaman istikametini değiştirmez. Her insana yollayacağı bir askeri vardır, onun takipçisi olan ve ona bir şeyleri fısıldayan. Kimin dışında? Peygamberlerin dışında. Her birimizin var. Kimimiz onlara daha kuvvetli, daha güçlü yaklaşırken, kimimiz kendimizi daha güçsüz hissediyor ve onlara karşılık veremiyor, yeniliyoruz. Şeytan bazen de kardeşliği bozmak ister. Biz insanlar çıkarımıza çok düşkünüzdür. Bazen bu çıkarlarımız başkasının çıkarına, alanına doğru girdiği zaman çıkar çatışmaları olur. Küçük sebeplerden dolayı alacaklar, verecekler, siyasi tercihler, bir takım oyunlar şu bu derken insanların arasını açmak ister. İnsanlar kavga etsin, birbirlerine hakaret etsinler, kötü şeyler söylesinler, kırsınlar, incitsinler, ayrılsınlar, bunları ister şeytan. Bazen mallı olur, bazen manen olur bunlar, hiç maddiyatın konuşulmadığı şeyler olur. Ve bugün olduğu gibi her kardeşin, Müslüman kardeşten bahsediyorum, illa anne baba bir olmasına gerek yok, hatalarını gösterir. Bak bu bunu yapmış, bak şu şunu yapmış. Kendimize büyük gördüğümüz gibi kardeşlerimizin hatalarına kilitler bizi. Ve dikkatimiz orada olduğu için o insanlara bir etiket yapıştırırız. Bu kişi bu kadar kötüdür, şu kadar zalimdir, bu kadar yalancıdır, bu kadar münafıktır demeye başlarız. Halbuki senin de eksiklerin var, senin de yaptığın yanlışlar ve günahlar var. Bunu hiçbir şekilde hatırlamana fırsat vermez. Nesep yönünden hepimiz aslında kardeşiz değil mi? Adem aleyhisselamın torunlarıyız. Şeytan bunları unutturur. Biz Müslümanız değil mi? Evet. Ama ırkçılık yaptırır. Siz asil bir milletten geliyorsunuz. Milletlerin en şususunuz bu susunuz diye. Dinimiz bizi kardeş olarak ilan etmesine rağmen incir çekirdeğini doldurmayacak bir takım sebeplerden dolayı bizi ayırmaya çalışır. Sen şu cemaattensin, sen şundansın, bu bizim mahalleden, bu benim köylüm gibi birçok şeyle beraber, ki bunlar bizim kardeşliğimizi, hukukumuzu belirleyen şeyler mi? Hayır, bizim çatımız İslam'dır ama bunlar unutturur. Hatta anne babadan, bir anne babadan olan kardeşler bile, Vefat ettiği zaman annesi babası bu miras kavgası sebebiyle birbirlerini öldürecek hale geliyorlar. Acaba şeytan o an neler yapıyor dersiniz? Zevkten dört köşe oluyor. Çünkü şeytanın verdiği bir söz var. Kendisinin üstün olduğuna ve biz insanların Allahu Teala'ya ibadet etmeyeceğimize karşı hissiyatı ve mücadelesi var. Ne kadar bunda başarılı olursa o kadar kendini mutlu hissedecek. Peki şeytan kendisinin cehenneme gideceğini biliyor mu? Hayır. Şeytan o tevbe kapısı kapanmadan tevbe edeceğini düşünüyor hala. Lakin o her ne kadar böyle düşünse de o farkına varmadan o kapının kapanacağı günde gelecek o da ayrı bir durum. Şeytanın bizde uğraştığı kapılardan bir tanesi, belki de birçoğumuzun evet işte bu anlattığınız en çok da bana uyuyor dediği yere geldik. Vesvese. Kardeşlerim namazda olsun, insanın orucunda olsun, gece yatarken olsun, yeni bir işe girerken, hanımınızla, kocanızla, e, aile içerisinde, hoş sohbet ederken birdenbire kendinizi iyi hissetmediğiniz bir zaman yaşamışsınızdır. Bunu anlatmama gerek yok. Acaba öyle mi, acaba böyle mi diye. Bu ölüm korkusu olabilir, ayrılık korkusu olabilir. Hanımının veya kocasının ona aldattığı ile ilgili veya kötülük düşündüğü ile ilgili olabilir. Birdenbire onlarca duygu, düşünce bizde hasıl olabilir. Bunların ekseriyeti şeytandan gelir. Bazı kardeşlerimiz e-mail yollarken sorularında genelde şunu anlatıyorlar. Yıllar önce başıma şöyle şöyle bir olay geldi. O zaman çok korkmaya başladım. Namaz kılarken aklıma farklı farklı şeyler geliyor. Abdest alırken şunu şunu düşünüyorum. Veya yalnız kaldığım zaman şöyle bir zikir çekeyim veya Kur'an-ı Kerim okuyayım diyorum. Bunlar bunlar başıma geliyor diye sorular geliyor. Bunlara hem bir cevap olsun ümidi ile. Kardeşlerim. Meyveli ağaç taşlanır derler, duymuşsunuzdur. Sizin daha önce öyle kaliteli, güzel güzel parlayan bir meyveniz olmadığı için şeytan sizlerle uğraşmıyormuş. Ama şimdi meyvelerinizi düşürmeye çalışıyor. Neden? Siz daha kaliteli, olgun bir ağaç oldunuz. Artık meyve vermeye çalışıyorsunuz, yani sevap işliyorsunuz. Daha önce bu bu kadar yoktu. Şeytan şimdi sizle uğraşıyor. Biliyorsunuz hırsız boş eve girmez der hocalarımız. Aynen öyledir. Bilse ki hırsız boş bir ev veya bir çekyat var, bir sandalye var. Niye girsin ona? Daha da böyle dolu, maddi olarak bir getirisi olan eşyalar olacak veya bir yerde para biriktirmiştir birisi, onu takip edecek. Hırsız böyle yapar. Aynen onun gibi. Hırsızın boş eve girmeyeceği gibi. Şeytan da zaten iman noktasında bir şeyler yapmaya çalışan, sevabı artık bol bol kazanmaya and içmiş, o yolda ilerleyen insanlarla uğraşacak. Kendi arkadaşı gibi gördüğü ibadetleri olmayan, itikadında büyük hasarlar olan, Neredeyse gitti gidecek olan bir imana sahip insanlarla niye uğraşsın? Şeytan inançsız değil ama insanları inancını sekteye uğratmak istiyor. Şeytan akılsız değil. inadından dolayı bunu yapıyor. Şeytan Allahu Teala'ya inanmıyor değil ama isyanı o kibrinden kaynaklanıyor. Bunları doğru anlamak lazım. İşte hasılı Şeytan bize birçok vesvese verecektir. Vesvese verdiği zaman neden bunlar benim başıma geliyor diye düşünmeyeceğiz. Oralı bile olmayacağız. Örneğin abdestimizi düzgün bir şekilde almaya çalıştık. Eyvah! Acaba ben abdestimi güzel bir şekilde aldım mı? Onu düşünmeyeceğiz. Her şeyi vakti ve yerinde düşüneceğiz. Böyle bir vesvese evham geldiği zaman Allah'ın izniyle ben abdestimi güzel aldım deyip Namaza duracağız. Namaz bitti, acaba namazım kabul oldu mu? Şu hareketi mi yaptım, bunu mu yaptım? Onu namazda düşüneceğiz. Bittiyse de, Ya Rabbi ne olur eksiklerimi sen tamamla, af buyur diyeceğiz. Zaten namaz bitti, bittikten sonra o önce ne diyoruz? Estağfirullah diye başlıyoruz değil mi? Yaptığım hatalar varsa ne olur? Ya Rabbi bunları affeyle diyoruz. O yüzden üzerine üzerine vesveseni gittiğimiz zaman bundan büyük yaralar almamız olasıdır. Hiç oralara girmeyelim. Aklımızdan şu geçti işte namazda. Akıldan geçenlerden sorumlu değiliz fiiliyata geçirmedikten sonra. Tekrar ediyorum. Aklınızdan kendiniz geçirmediniz. Birkaç saniye içerisinde 3-4 tane farklı düşünce aklımıza gelebilir. Bazen kontrol edemeyiz bunları. Geçmişten gelenler vardır, gelecekle ilgili bazı korkularımız vardır. Mukavemet edemeyiz, kontrol edemeyiz bu düşünceleri. Ama biz bunlardan yargılanmıyoruz, merak etmeyin. Biz yaptıklarımızdan sorumluyuz. Dolayısıyla aklınızdan, o anda geçti mesela. Efendim, ya şimdi Ahmet'le ilgili şu... ''Eleştiri yapayım. Hazır Ahmet de yok burada. Mehmet de beni dinliyor. Bir gıybetin yapayım. O kadar sinir oldunuz ki Ahmet'e. Sizi haksızlık yaptı falan. Tam Mehmet sen bir şey mi söyleyeceksin dedi. E, dediniz gıybet etmemeyi tercih ettiniz. Yok bir şey yoktu. Sen ne yapıyorsun?'' dediniz Mehmet'e. ''Kazandınız.'' aklınızdan geçenden sorumlu olmayacaksınız. Şeytanın bu vesveselerine sakın cevap vermeyelim. Demek ki benimle uğraştığına göre şeytan Allahu Teala'nın izniyle ben doğru yoldayım diye düşünelim. Bunu Allah dostları çok güzel açıklamışlar. Biliyorsunuz tarihte çok acı olaylar yaşanmış. Velizatlar, zatlar, yiğit insanlar Dinleri uğruna canlarından, mallarından, ailelerinden feragat etmişler. Birçoğuna deli demişler, birçoğuna hain demişler, birçoğuna biliyorsunuz siyerlerde okuduk sahabe efendilerimize neler neler anlatmışlar. Ama ne olmuş? Hak nazarında kazanmışlar. Dünyada mesela ilk akla gelenlerden bir tanesi, Muhyiddin-i Arabi Kuddisesi Ruhu, Bişri hafi, kendilerine affedersiniz deli demişler. E, deli mi, veli mi? Sen bilemezsin onu. Demek istediğim, dünyada nasıl bilindiğimiz, dünyada nasıl göründüğümüzden öte, hak divanında nasıl olduğumuz çok önemlidir. O yüzden gelin, öyleydi, böyleydi, şöyleydi, hiç bunlara, aldırış etmeyelim. Biz işimize gücümüze devam edelim. İnşallah bu konuda Allahu Teala'dan da yardım dileyelim. Bugün mesela namazla ilgili olarak şeytanın verdiği vesveselerden bir tanesi ağır gelmesi. Neyi konuşuyoruz vesveseyi konuşuyoruz ya? Ağır gelecek tüh ya. Bugün de namaz kılacağım. Müslümanın Dilinde böyle bir şeyin olması imkansızdır. Lakin akıldan geçebilir mi? Ya niye ben namaz kılıyorum? Evet akıldan geçebilir. Şeytan birçok şey akla getirebilir. Hemen şu örnek aklınıza gelsin. Nefes almaktan hiç bıktığınız oldu mu? Tüh ya bugün de yaklaşık olarak 30 bin kez örnek veriyorum. İşte kalbim attı 10 bin kez nefes aldım. Çok yoruldum nefes almaktan demiyoruz. Yemek yemekten veya uyumaktan sıkılmıyoruz. Veya bir ev hanımı kardeşimiz. Daha önceki programlarda da bu örneği vermiştim. Bir genç hanım kardeşim evlenecek. Tam bir iki gün var. Bir anda aklına şu geliyor. Ya ben ne yapacağım hayatım boyunca ya? 30 sene 40 sene boyunca ben o tabakları yıkayacağım. Makineden alacağım eğer makine varsa işte şuralara yerleştireceğim. Milyonlarca efendim şey var siz söyleyin tabak var çatal var diye bunları mı düşünüyor? Hayır her gün 3 tane 5 tane tabak yıkayacak 3 tane 5 tane neyse o iş yapacak yani günde toparlasanız yarım saatini almayacak. Ama evlenmeden önce bu akla gelebilir mi? Evet gelebilir. Geliyor mu geliyor arkadaşlar. Allahu Teala'ya secde etmeyen insan, sizin de secde etmenize mani olmak isteyecek. O evlenmeden önce tabağı çatalı ben nasıl yıkayacağım falan diye düşünen insan, nasıl bunu aklına getiriyorsa namaz da böyle gelebilir. Ya beş vakit, beş vakit, beş vakit, on günde elli vakit falan. Halbuki yarım saatimizi alıyor. Hadi tüm uygun şartların toparladığınız bir saat. Ama 24 saatte bir saat. Herkese her nabza göre şerbeti var. Diyecek ki mesela sen kalbi temiz bir insansın. Evet Allah'ın senin secdene ihtiyacı yok. Sen saygını arada dua ederek göster. Senin şu hareketin bile ibadettir der. Yani namaz kılma dedirtir. Evet doğrudur bak. Şeytan doğru şeyleri söyleyerek de kandırır insanı. Her zaman yanlışı söylemez. Evet, Allahu Teala'nın bizim secdemize ya da başka bir ibadetimize, orucumuza, kurban kesmemize ihtiyacı var mı? Haşa yok. Evet, doğru dedi şeytan. Hiçbir varlığa, hiçbir şeye muhtaç değildir Rabbimiz. Lakin şeytanın kandırmacası şuradan. Arkadaş, senin ibadete ve secdeye ihtiyacın var. Sen buna göre değerlendirileceksin. İmtihan kağıdında ne varsa kaç puan aldın sen onunla huzura çıkacaksın. İnsanların ibadet ve secdeye ihtiyacı var. Yani şeytanın sayısını sadece Allahü Teala'nın bileceği kadar formülü vardır. Sakın kendimize büyük görmeyelim. Yine şeytanın bizlere düşmanlık ettiği saldırdığı kapılardan bir tanesi de Bizi korkutmasıdır efhamla genelde karıştırılır ama korku mevzusu daha belirgindir. Mesela bu korkularından bir tanesi insanların hepimizde olabiliyor şeytanın verdiği fakirliktir. Allah yolunda mesela sadaka vermek, bir yere bir bağışta bulunmak bunlar hepimiz için ne kadar önemli ama şeytan hayrın olduğu yerde buna daha fazla engel olmaya çalışır. Ya bunu verirsen bak malın eksilecek. E o kadar insan para pul veriyor bir şeyler veriyor. Sana mı kaldı bu işler? Sen mi varsın sadece bir enayi? Aslında ne kadar malın azalsa da Allahü Teala onu ne yapıyor bereketlendiriyor. Yenisi geliyor. Daha iyisi geliyor. Ama bunu öyle göstermeyecek. Kardeşlerim şeytanın yine o zorladığı kapılardan bir tanesi bizim olmamız gereken değer ölçülerimize sekteye uğratmasıdır. Mesela, Allahü Teala'nın dinine inanmak, ona göre yaşamak hepimizin aslında fıtratında var. Şeytan ne yapıyor? Ya din diyor bir uyuşturucudur ya. İnsanların uyuşması için, miskin hale gelmesi için, bilmem ne zaman sonra ortaya çıkmış bir şeydir diyor mesela. İçki konusunda. Aynı şeyler söyleniyor. İçki şeytanın en sevdiği günahlardan bir tanesi. Ama şeytana göre içki hayatın bir parçası. Şeytana köle olanlar nezdinde içki maalesef medeniyetin en gerekli olanlarından bir tanesi. İçki içmeyen biri çağdaş olamaz mesela. Ya da örtünmek. Şeytanın en sevdiği şey Allahu Teala'nın Emirlerinden bir tanesine bir Müslümanın duyarsız olması, reddetmesidir. Örtünmeyen insanları çok sever ve örtünen insanların da doğru bir şekilde örtünmemesi için elinden geleni yapar. Bugün, günümüzde bunu daha iyi görüyoruz. Bakın o değer ölçülerini nasıl ortadan kaldırmış. Bu sefer bir insan örtündüyse, Diyelim ki ses tonuna dikkat ediyor, bakışlarına dikkat ediyor, enayi, saftirik, yobaz, gerici, efendim, öcü gibi ve karanlık çağlarda yaşayan, mağaralarda yaşaması gereken bir insan gibi söylenebiliyor. Yani bu özellikleri meşhur oluyor. O yüzden bizim aslında dualarda şunu unutmamamız lazım. Ya Rabbi bize doğru olanı, doğru olarak göster. Ona uymamızı nasip eyle. Kötü olan şeyleri de bize kötü olarak göster ve ondan uzak durmamızı nasip eyle. Amin. Belki de bu duayı yapmamız, fazlalaştırmamız lazım. Değerli kardeşlerim, şeytan kendi hatasını insanın itiraf etmemesi için elinden geleni yapar. İlahi emre karşı geldiğinde şeytan sebebi soruluyor. Ben hata yaptım, affet demek yerine isyanını savunmaya çalıştı şeytan. Şundan dolayı ben bunu dedim, bundan dolayı ben böyle dedim diye. Demek ki insanın hatasını kabul etmemesi şeytana benzemesine vesile oluyor. Çünkü onun da yaptığı bir şey. O da kusurunu kabul etmedi. Neden Adem aleyhisselama? secde etmediği sorulduğunda, ''Aa ben nasıl böyle bir emre itaatsizlik ettim?'' demedi. ''Ben ondan daha üstünüm, o şundan yaratıldı, ben bundan yaratıldım.'' vesaire diye devam etti. Hatasını kabul etmedi. Kusuru kusur olarak gören insan, ondan kurtulmaya çalışır. Ama kusurunu, hatasını bilmeyen, daha doğrusu önemsemeyen, itiraf etmeyen biri, kesinlikle ondan kurtulamaz.'' Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de bizzat Rabbimiz Celle Celaluhu bir emir vermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Muhammed Suresi 19. Ayet Hem kendi günahın için, hem de mümin erkekler ve mümin kadınlar için Allah'a istiğfar et. Allah, sizin gezip dolaştığınız yeri de duracağınız yeri de bilir. Elbette ki bizim hatalarımız ve yanlışlarımızla Allah dostlarının, hele hele Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah nezdinde yanlış olarak görünen etmenleri, hal ve hareketleri birbirinden çok farklıdır. Az önce dikkat ettiyseniz, kalbimizden geçenlerden sorumlu olmadığımızı söylemiştik. Yani kötü anlamda kalbimizden geçenlerden. Ne demekti o? Birinin dedikodusunu yapmak istedik, kötülük yapmak istedik ama yapmadık veya dedikodu etmedik. Dilimizde kaldı. O, bundan bir zarar görmüyoruz demiştik. Ama tam tersine ameller niyetlere göre. Biz iyi niyetli bir şey yapmak istedik ama onu fiile geçiremedik. Onun hayrını alıyoruz bu ayrı. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin durumu çok farklıdır. Oraya gelmeden önce çok daha yakınlarda bir örnek verelim. Allah dostları kalbinden geçenlerden de sorumludur. Tabaka bu çok önemli. Kalbinden geçenlerden bile. Örneğin bizim beş vakit namaz kılmamız gerekiyor. Başkasının altı mı değil. Ama bazı insanların derece derece, yapması gerekenler daha var. Biz bir şekilde imanı kurtarma derdindeyiz. Ama insanlar derece derece Allah indinde sıralanmış ve onların çok daha fazla dikkat edilmesi gereken ibadetleri ve yapması gerekenleri oluyor. O açıdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dahi istiğfara devam etmiş. Günde bir rivayet yetmiş, bir rivayet yüz defa gözyaşlarıyla istiğfar etmiştir. Bizim de bundan önemli dersler almamız lazım. Benim efendim Aleyhissalatu vesselam benim gibi günahı olmadığı halde Allah'a Celle Celalu bu kadar çok istiğfar ediyorsa benim de yapmam lazım. Zaten kendisinin bu kadar tevbe istiğfar etmesi bize bir misal olsun bir örnek olsun diyedir. Bugün şu gelinen maddede hata yaptığımızda bu hatayı kabul edemiyorsak bizde büyük bir sorun vardır. Eğer hatamızı kabul ediyorsak evet ben bu konuda yanlış yaptım bunu Rabbim Celle Celaluhu uygun görmüyordu. Ya Rabbi ne olur affet demek tamam ama olmaması gereken bir şeydi. Bugünün maalesef videolarında çok fazla görmeye başladığımız hoca kılıklı insanların nefsani davetlerine uyarak Ebu Hoca buna fetva veriyor ama deyip insanın kendini kandırması en büyük hatalardan bir tanesidir. Yeni yeni dinler ortaya çıkarmaya İslam adı altında efendim 14 asır önceki sistemle Hayat yürümez diyecek cüreti bulan birilerinin ardından düşen insanlara oturup ağlamaktan, onlar için göz gözyaşı dökmekten ve dua etmekten başka elden ne gelir? Durduğumuz yere dikkat etmeliyiz. Kiminle konuştuğumuza, kimin yolundan gittiğimize, kimin ardından hareket ettiğimize, kiminle beraber olduğumuza, kimi okuduğumuza çok dikkat etmeliyiz. Çünkü onlarla beraber haşrolmak da var. İnsana, kusurunu itiraf ettirmeyen şeytana mukavemet etmemesi lazım. Ve şeytanın en sevdiği içki demiştik ya, içkiyle beraber kumar da var. Yine fal okları var. Şeytanın amelinden bir tanesi, bugün maalesef gündemde yerini koruyan... Astroloji adı altında günlük, aylık, fasülyeyle, tarotla, şunla bunla bilmem hangi ayla bakılan, gelecekten haber verilen fallar da girmektedir. Şeytan neredeyse takla atıp oynayacak hale gelir. Ve o kadar çok vardır ki, insanların beynini o kadar bu gereksiz ve saçma sapan şeylerle doldurur ki, gelecekte şu olacak. Bu ay bu olacak, başına şu gelecek, şöyle adım atman lazım diye türlü türlü teraneler uyduracaktır. Bugün milyonlarca lira buralara verilmekte. Maalesef devlet tarafından bu müneccimliği yapanlara medyum adı altında vergi levhaları asılmakta ve bu insanlardan kazandıklarından vergi alınmaktadır. Bu da başka bir durum. Yani nasıl büyü yapılır? Nasıl efendim işte garantili kız elde etme büyüsü yapılır şeklinde internet sitelerinde apaçık bu şeytanlığı yazan insanlara hiçbir iş efendim hiçbir müeyde yapılamamaktadır. Bu insanlarla konuşulduğu zaman, kardeşim bak benim işte vergi levham var, şikayetin varsa istediğin yere şikayet et demektedir. Ne demek gelecekten haber vermek? Ne demek ya? Ne demek fasulyelerden, taşlardan, bazı oklardan, yok ateşin içinden haber beklemek? Ne demek büyü yapmak? Ne demek evli bir bayanın, evli bir adamın yuvasını bozmaya çalışmak? İşte şeytanın teşviki sadece içki değil, sadece kumar değil, fal okları da kumar da şeytanın oklarından bir tanesidir. Her yıl miladi olarak aralığın sonlarına gelirken yüzde bilmem kaçı Müslüman olan Türkiye'mizde hala haber kanallarında bilmem ne çekilişine bilmem ne kadar kaldı. En bilmem kaç bugüne kadar kazanan numaralar şunlardı. Bilmem şu çekiliş bilmem ne kadar para dağıtacak diye. Allahu Teala'nın haram saydığı bir rezilliği gündeme getirmeye çalışıyoruz. Bu da kumardan başka bir şey değil midir? Terlemeden ele geçenin bereketi olmaz diyenler. Acaba kime söylediler bunları? İşte şeytan bu şekilde bizi teşvik edecek. Bir an önce zengin ol. Ama şunu bizi unutturacak. Bugüne kadar birden paranın içine giren, öyle bir atmosfere girmiş. Şan, şöhret kazanmış. Bir yerden, hiç haberi olmayan bir edinim elde etmiş insanların hangisi mutlu bir şekilde hayatlarına devam ettiler? Ya aileleri gitti, ya hastalıklarla uğraştılar öldü gittiler, ya mafya geldi bütün varına yoğuna el koydu, neler neler oldu. İsteyenler bunlara bakabilir. Ya terlemeden ele geçenin bereketi olmaz. Ama şimdi hala. Kuyruklar, kuyruklar, kuyruklar. Bakıyorsunuz örtülüsü de var. Muhafazakar dediğimiz böyle sakallı, nur yüzlü insanlar da var. Niye alıyorsunuz o şans oyunlarını? E ya çıkarsa diyoruz. Çıkarsa hayır yapacağız ama. Hayır yapacağız. Çok ihtiyacımız var şu anda hayıra ve oradan gelecek o leş paraya çok ihtiyacımız var. Öyle diyorlar. Evela kendi ihtiyaçlarımız sonra şunları karşılayacağım. Demek istediğimiz şu, şeytanı tanımaya çalışıyoruz ya, şeytan içkiyle, putlarla, faloklarıyla, kumarla insanları teşvik ediyor. Bizi ayırmak için, cehenneme yuvarlanmamız için. Faizden konuştuğunuz zaman, kumardan konuştuğunuz zaman, faldan konuştuğunuz zaman, içkiden konuştuğunuz zaman insanlar sizi yadırgıyorlar gericiyo baz diyorlar kardeşim Allahu Teala'nın Kur'anında Rabbimizin celle celalolu haram saydığı zina adam öldürmek ne kadar haramsa faizde kumarda içkide efendim fal okları da bunlardan eksik değildir ben Kur'an-ı Kerim'deki bazı haramlara inanıyorum. Bazılarına inanmıyorum. Yani benim aklıma göre, benim mantığıma göre veya bu hocaya göre dediğiniz zaman zaten siz sapıttınız. Allah kolaylık versin. Size bu işle ilgili acizane bir kardeş tavsiyesinde bulunayım. Birisi bir ayetten bahsettikten sonra, mesela Kur'an-ı Kerim'de şu ayette böyle buyrulmuştur dedikten sonra ama ile ilgili... Bir cümle koruyorsa, başında ama varsa, kapatın, dinlemeyin. Reddetin. Ne demek ya? Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruldu, ama veya ama bence dedi, hemen kapatın. O insanla ilişkinizi kesin. Kur'an'ın konuşulduğu bir yerde, sen kim oluyorsun da, yani Allah-u Teala böyle buyurmuş. Ama yani diyemezsin. Çünkü istediğin kadar yorum yap, o amalar Kur'an-ı Kerim'den daha değerli olmayacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i senyesinden fazla olmayacaktır. Şeytanın bakın sevdiği yerler bunlar. Acayip lezzetleniyor. Mesela o zamanlarda da fal çok fazlaydı. Hübel diye bir put vardı. Kureyş'in büyük putlarından bir tanesi. Bir torba asmışlar ona. Şans okları çekiyorlardı şans oku ta 1400 yıl 14 asır öncesinde bahsediyor bakın. Cahiliye toplumundan bahsediyorum. Şans. Size bir şeyler hatırlattı mı? Bekçiye bir ücret verirlerdi. Bir torbadan bir ok çekerlerdi. Mesela biriyle evlenmek istiyor. O ok neyse ucu çıktı veya sap kısmı çıktı okun ona göre o işi yapıyordu. Yani Rabbim benim menetti. Rabbim yapmamı istedi diye. Haşa, öyle bir konuşma şeyi vardı. Sonucu hayırlı mı olacak ticaretin, evleneceği kadın hayırlı mı değil mi, o oklarla bunu belirlemeye çalışırlardı. Tabii bunlar cahiliye döneminde. Bunlar da yasaklandı. Kumar yasaklandı. Başkalarının kaybetmesini esas alan bir oyundur. Bencilliktir. Kumarda kazandığınızda bile zarar vardır. Haysiyetinizi, güzel ahlakınızı, şerefinizi kaybedebilirsiniz. Dikkat edin. Ta 14 asır öncesinde yasaklanmış. Efendim, birçok şey bugün 2019'un sonlarında daha da revaçta, şaşılacak bir şey. Haram olan bir kazancın size bir faydası olabilir mi oğlunuza, kızınıza? Tabi haram helal kaygısı olmayan insanlar için gözle görünür bir şey olmayabilir. Oh be kandırdım rüşveti yedim oh be yetimin malını yedim kimse çakmadı bile kılıfına uydurdum der. Bu dünyada zaten herhangi bir sorgu sual olmayabilir ama ahirette ne olacak? Biz Müslümanların burada ahirete inanmayanlardan bir farkımızın olması gerekiyor kendimizi göstermemiz gerekiyor. Hala 2019'da Allahü Teala bu kadar akıl fikir vermiş. Düşünebilen beyin vermiş. Bunca aldatıldığımızı yıllar sonra öğrendiğimiz medya yoluyla, film sektörüyle bir İslam dünyası var. Bizi koyun gibi uyutmuşlar. Yeşilçam filmlerinde Şaban Recep'lerle, efendim Ramazan'larla dalga geçilmiş. Kıyafetleri hanımların İslami kıyafetleri öcü gibi gösterilmiş, güldürme adı altında saçma saçma senaryolar gündeme getirilmiş ve Türkiye'nin tarihine baktığınız zaman Kur'an okumanın yasaklandığı, efendim, şapka takmayan insanın cezaevine yollandığı dönemler yaşanmış, ya bunca ibret verici olaylar yaşanmış, Allahü Teala bize akıl veriyor, biz hala çıkıyoruz kuyrukların içerisinde, 5 vakit namazını da kılsam, başörtülü de olsam, muhafazakar mütedeyyin bir insan da olsam gideceğiz o çekilişte yerimizi alacağız. İnsan zorla kaşınıyor bir şeylere cidden böyle. İnsan kaşınıyor arkadaşlar. Bunu itiraf etmemiz lazım. Şeytan bir türlü doymayan bir nefis bizlere vaat etti. Öyle oldu. Çünkü şeytan çok akıllı bize birçok şeyi unutturacak. Unutmak bizden, bizim zaaflarımızdan. En kötüsü nedir peki unutmanın? Eyvah cep telefonunun numarasını unuttum arkadaşımın. Yahu bulursun bir şekilde. Eyvah bugün sınav vardı çalışamadım. Olsun. Ölmezsin. Lakin unutmanın en kötüsü Rabbini unutmak. Celle Celaluhu. Ahireti unutmak. Bir gün öleceğini akla getirmemek. Namazı unutmak. Ben dünyaya niçin gönderildim? Bunu unutmak. En büyük unutkanlık bu. Şeytan unutturuyor. Allahu u Teala'yı anmamamız için elinden geleni yapıyor. Allah, Allah veya Subhanallah veya La ilahe illallah aman denmesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismi geçti diyelim. Bir şiir dinlediniz. Bir hoca efendi okuyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem demem gerekiyor. Dediğim zaman bir şey kaybediyor muyum? Tükürük bezim eskiyor mu? Ama şeytan geldi dedi ki ya boşver salla. Şimdi işin yok gücün yok sallallahu aleyhi ve sellem mi diyeceksin? Allah'ım ve salli ala seyyidine Muhammed mi diyeceksin? Bak şeytan oradan zokayı bize verdi. Birilerinin dediği gibi sonra bazı soytarılar çıktı ya bizim peygamberimizle aramızda bir e, protokol yok dedi. Amcasının oğluymuş gibi sanki. Halbuki amcası gelse amcacığım nasılsın deyip böyle bir elini öper ona ismiyle hitap etmez. Ahmet ne haber lan affedersiniz demez. Amcası çünkü amcacığım der ama peygamberimiz dediğimiz zaman sallallahu aleyhi ve sellem. Dediğin zaman o kişiye göre yanlış bir iş yapmış oluyorsun. Bak şeytan nasıl aldatıyor. Alimleri de, alim kılıklı insanları da aldatıyor. Çok güzel bir söz var. İnsan gençken şehvetine, yaşlandıktan sonra şöhretine mağlup olurmuş. Bunu duydunuz mu? 40-45 yaşına kadar, 50 yaşına kadar şehvet. Sonra şöhret budalası olurmuş insan. Tamam Şeytanın bu silahlarından alimler muhafız değil ki. Mahfuz değil daha doğrusu. Onlar korunaklı değil. Onlar da insan. Peygamberlerle dahi uğraştı şeytan. Ama onlara galip gelmeyi nasip etti allah Teala. Tamam. Şeytan bize unutturacak dedik. Biz unutan bir varlığız. Arkadaşımıza verdiğimiz sözü unuttuk. Eyvah bugün saat 2'de hastaneye gidecektim unuttuk. Bunun... Telafi edilebilir. Başka varyasyonları olabilir. Üç gün sonra gittik. Özür diledik. Unutmuşum dedik. Tamam. Ama Allahu Teala'yı bizi unutturdu şeytan. O kimseler gibi olmamamız lazım. Allahu Teala'yı unutmuş. Bir subhaneke okur musun diyor mesela bir videoda mikrofon tutmuşlar. Ne subhanekes ya ben bilmiyorum diyor. Ötekine soruyorlar koca koca insanlar. Hanımefendiler beyefendiler. Mikrofona pişmiş kelle gibi sırıtarak bakıyorlar. Bazıları dalga geçiyor. Subhane kemi, sümbür tekemi diyor. Yaşını almış gitmiş bir ayağa çukurda yetmiş yaşında insanlar. Ben bugüne kadar okumadım öyle şeylere inanmam diyor. Subhanekeden, duadan bahsediyoruz. Hani bebeklerin bile ilk ezberlediği bir şeydir diye. Bakın bize Allahu Teala'yı unutturdular. Maalesef nefisleri nasıl onlara unutturuldu? Biz de onlara özenmeye, onlar gibi olmaya çalışıyoruz. Onlar ne yapıyorsa arkalarından gidiyoruz. Ve o insanlara yardımcı olmuyoruz. Kardeşim yanlış yapıyorsun, ne çekiliş ya, ne şansından bahsediyorsun sen. Ne oyunundan bahsediyorsun, haram kardeşim demiyoruz. Sen ne yapıyorsun? İçki babacım bak içki olmaz yapma ne olur demiyoruz. Gördüğümüz yanlışı düzgün bir şekilde arkadaşlığımızı dostluğumuzu bozmadan ama düzgün bir şekilde söylememiz lazım bunu yapmıyoruz. Bize unutturdu şeytan. Hep boş işlerle aklımız meşgul. Kendi ayıplarımızı görmüyoruz. Başkalarının ayıplarını hiç gözümüzden kaçırmıyoruz. Kendimiz kusursuz böyle. Azrail Aleyhisselam'ın ve görevli ölüm meleklerinin yardımcılarının daha doğrusu bir an önce ölmemizi beklediği en güzel cennet kumaşlarına sarıp da cennetin en güzel yerine göndereceği insanlar olarak görüyoruz. Bizim dışımızda herkes cehennemlik. Herkes münafık, kafir, her türlü pislik bu insanlarda. En temizi biziz. Böyle zannettiriyor şeytan. Ya bizi gurur sahibi ediyor nasıl 14 asır evvel benim soyum şuradan geliyor benim dedem buralı anneannemler buradan göçmüş bilmem ne kadar bilmem ne aşiret izliyor ya birileri kardeş 14 asır önce de neredeyse mezarları saydılar biz sizden daha fazlayız bakın bizim şu mezarlığımızda 200 tane ölümüz var falan bu kafayı yediler benim malım, benim servetim, benim partim, benim cemaatim, ben, ben, ben diye diye insan kendine haşa tapar hale geldi. Unutturdu bizi. Allah Celle Celaluhu, onu unutmanın cezası, cenneti unutmaktır. Nefsini unutan kişi, ona yönelemez. Terbiye, edeyim diye uğraşamaz, tövbeyle kendini meşgul etmez bile. Ve... İlim insanı yükselten en güzel değerdir ama ilim tek başına hiçbir işe yaramaz. Amel olmadıktan sonra ilmin bir faydası yoktur. Tam tersine ilmiyle amel etmeyen insanların cehennemde kendileri için hazırlanmış özel bir yeri vardır. Evet hoca efendilerin, hanım hoca hanım, hoca hanımların hafızların özellikle yakılması ceza alması için cehennemde hazırlanan bir makam vardır. Tonlarca kitap okuyan, binlerce eser yazan, Kur'an-ı Kerim'i üç ayda ezberleyen, ama ona göre bir hayat yaşamayan, ve haramlarla, yanlışlarla veya ne güzel hoca desinler, ne kadar sesi gırtlağı güzel, okuyuşu tam böyle nameli falan bir hafız desinler diye okuyanların, özellikle onların eziyet ve sıkıntı yaşamaları için Allahu Teala tarafından yaradılmış cehennem makamları vardır buyruluyor. Alimleri de aldattı. Hafızları da aldattı. Hoca hanımları, beyefendileri, hanımefendileri, gençleri, yaşlıları aldattı. Politikacıları aldattı. Tarımla iştigal eden dedemi aldattı. Adem Aleyhisselam'ı, Havva annemizi aldattı. Seni neden aldatmasın? O yüzden bu işi sulandırmasına izin vermeyelim. Benim Rabbim Celle Celaluhu var. Benim Peygamberim var sallallahu aleyhi ve sellem. Benim örneğim o. Aleyhisselatu vesselam'ın hayatında neyi yapıp yapmadığı belli. Yeni yeni akımlara gerek yok, yeni yeni izimlere gerek yok, yeni yeni Efem şu cemaat çıkmış e ee, bilmem ne duası okunuyormuş, zikirleri varmış e ee, namaz yok, tesettür yok, içinizden şu şu kelimeleri geçiriyorsunuzmuş, tüm istedikleriniz oluyormuş. Hala biz bu beyinlerle yola çıkıyoruz, İslamı böyle zannediyoruz. Hala yatırlarda çaput bağlayarak, bez bağlayarak. Efendim kızımız oğlumuz üniversite sınavına girecek bilmem ne efendinin kabrine gittim E dua etmek için mi gittin hayır ne için gittin yanıma bilmem ne iplerini aldım E bu ipleri birbirine bağladım bilmem ne yaptım şuraya astım 3 ay sonra bakalım işte o ipler dökülürse duam gerçekleşecek biz bu saçma sapan aptalca şeylerle devam ettik neden programımızın başında size aktardım ya İbrahim bugün niye böyle alakasız konuştu dediniz, aynı yere geldim. Bizi bu hale pozitivizm denilen bu felsefi yol getirdi. Ya da getirenlerden bir tanesi oldu. Dine ne gerek var ya? Hani ruh nerede, melek nerede, cin nerede? Yok işte, cennet, cehennem nerede görmüyoruz ki deyip böyle garip bir şekilde her şeyi reddederek ben bilimsel bakalım bakarım her şeye diyerek bir Subhaneke'yi ezberlemeyi Fatiha suresini ezberlemeyi dini hassasiyeti olmayı gericilik olarak gören bunun üzerine televizyonda gırla espri magazin programına hatta şarkılara türkülere varıncaya kadar dini insandan soğutacak ne varsa güzel İslam dinimizi onları empoze edecek hale getirdiler. Medyada Moda aldı başını götürdü. Sosyal medya denilen asosyal medyada bizim rehberimiz artık peygamberimiz değildi sallallahu aleyhi ve sellem. Çile çekmiş insanlar değildi, Osmanlı değildi. Aman bize ne bunlardan? Benim bileğimi gösterecek, açık gösterecek modamı İsrail'de bilmem hangi modacıdan almam gerekiyordu. Tesettür modasını bile artık yarı çıplak hale getirmem gerekiyordu bir başörtüsüne 3 bin 5 bin lira paha biçilemeyen belki de paralar vermemiz gerekiyordu. Düğün yaparken kızlı erkekli ne yapalım canım biz de nefs taşıyoruz deyip eğlenecek insanlar lazımdı. Örtündü mü örtünmedi mi belli olmayan dışarıdan bakıldığı zaman üst taraf şişhane, alt taraf Kadıköy denilecek insanlar olmalıydı ve hoca kılıklı insanlar çıkıp, Sırf YouTube'dan daha fazla para kazanmak için aptalca saçma salak şeyler söylemeliydi ve gündem bu şekilde olmalıydı. Şeytanın istediği tam da buydu ve biz bu şekilde devam ediyoruz. Ama sizler akıllı insanlarsınız. Allahu Teala iblisten ve onun askerlerinden, insi ve cinni şeytanların şerrinden cümlemizi muhafaza buyursun. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem